Osmanlılar zamanında, Ramazan günlerinde tebdili kıyafet ile pek çok zengin, hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal, manav, dükkanlarına gider, onlardan zimen defterini, yani veresiye defterini çıkarmalarını isterlerdi. Baştan, sondan da ortadan, rastgele, sayfelerin toplamını yaptırıp, Miktarını ödedikten sonra bu borçları silin, Allah kabul etsin der, kendilerini tanıtmadan çeker giderlerdi. Borcu ödenen borcunu ödeyenin kim olduğunu, borcu sildiren borçtan kimi kurtardığını bilmezdi. Gizli verilen nafile sadakanın, açıktan verilen nafile sadakadan 70 kat daha sevap olduğunu bilen var. Yardımlarını mümkün olduğunca gizliden yapmaya gayret ederdi. Ecdadımız sağ ile verdiğini sol elinden bile gizler. Yaptıkları iyilikleri unutur giderlerdi.